Teknolojinin karanlık yüzünden iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Murat Lostar. Ben Banu Zeytinoğlu. Bu akşam ters sırayla başlayalım dedik. Bize de bir değişiklik olsun diye. O zaman terste bir konu yapalım. Nasıl? Şöyle ki yine geçen hafta yaptığımız gibi hafif e, çelişkili bir konudan konuşalım. Çözümü i̇yi, olmayan. Kötü mü? Olsun mu? Olmasın mı? Olursa nasıl olsun? Konumuz ne? Konumuz şu. E, seninle de... ...program öncesini aslında konuşmuştuk. Ben Aynı biliyorum, dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Ben de istiyorum. E, muz, muzdaribim. Böyle... ...güzel evimde oturmuş, sessiz müzik dinlerken... ...birden tam... E, ...dinleyenlerimiz affetsin ama... ...ve gucu gucu gucu gucu diye... ...sesler oluyor. Ben böyle tarif edemezdim. Ama hala... ...ne olduğunu anlamadım. Ve o gucu gucular... ...niyeyse sırayla artıyor ve bir birkaç gucu... ...birlikte bir senfoni oluşturuyorlar. Kötü bir senfoni. Sevgili dinleyiciler Banu yersiz ya da yerli orasını bilmiyoruz tam ama çalan ev ve araba alarm sistemlerinden bahsediyor. Aynen öyle. Şimdi çok gerekli olduğunu biliyorum. Yani daha doğrusu niye gerekli? Artık bu e, araba camını kırıp e, bagajdan bir takım şeyleri o kadar küçük deliklerden yürüten diyeceğim. E, arkadaşlarım bu tür seslerden ürktüğünü hiç zannetmiyorum. Aynı fikirdeyim. Yani araba alarmı tamam bir işe yarıyordur elbette ama bir de o kadar çok çalıyor ki ben artık çıkıp bakmıyorum. Evet. Ki ben... ben bakmıyorum düşün yani hani işi güvenlik olan bu konuya da bilinci birçok insanın daha üstünde olduğunu düşündüğüm birisi bakmıyor. Ve özellikle kış günlerinde bazıları o kadar hassas oluyor ki yani arabanızı park ediyorsunuz tabii ki oradan geçen bir kedi sıcak motor kapağının üzerine bindiği zaman bile yani yaptığı zaman bile çalıyor. Ve ben burada bir, bir şeyden söyleyeceğim. Yani benim arabam ee, oturduğum tempte karşıda bir yani askeri bir yer var ve orada askerler nöbet tuttuğu halde üç kere soyuldu. İşte. Ben de gucu gucu sistemi yok ama sözde kendi içinde bir güvenlik sistemi var. Buna rağmen. Ama işte soyuldu. o güvenlik sistemi camın kırılmasına bir şey yapmıyor. Yani başında biri nöbet tutsa da soyulabiliyor alarmlar artık. E tabii çünkü. bir daha yani alarmda kimse dediğim gibi ilgi göstermiyor çünkü o kadar sık ve o kadar. Çok lüzumsuz yani tamam hani tü, elbette hırsızlık oluyor ama bu alarmların çaldığı kadar da çok hırsızlık olmuyordur. O kadar da değil artık. Evet peki önce araba alarmlarında. Önce alerbe konuşalım. Aslında ben bir de şunu da itiraf etmeliyim galiba bu programda. Benim eski, sen bilirsin, eski bir Volkswagen'im vardı yıllar önce. Onun egzoza çok iyi çalışmazdı. Geceliğin dar bir sokakta gittiğim zaman benim arkamda flaşörler yanar. Senin deyiminle gucu gucu sesler çık çıkan bir bulut bırakırdım istemeden. <gülüyor> Mahalleyi uyandırma amacıyla değil ama işte param yoktu egzozunu yaptıramıyordum. Arabamın egzozu delikti. <gülüyor> Suçlu bulundu e? Evet bir tek egzoz patak ben, benim çünkü İstanbul'da bundan 5-10 yıl öncesinde. Şimdi benim burada itiraz ettiğim nokta alarm sistem elbette gerekli. Fakat yani hepimizin çocukluğunda bir yalancının mumu yatsıya kadar yanar hikayesi var elbette. Alarmların bu kadar hassas ayarlanmasını gerekli bulmuyorum. Evet, ağır darbelere karşı falan bir yani şey olması lazım. Yani camı kırıldığında, lazım. kapısı e, alarm iptal edilmeden açıldığında, işte daha ciddi bir böyle hani şey olduğunda bir birisi arabaya takıp çekmeye çalıştığında, o zaman bağırsın. O zaman alar araba alarmı konusunda şunu söylüyoruz yani evet arabanıza alarm taktırabilirsiniz ama çok hassas e, dengeler üzerine oturtmayın sisteminizi. Evet yani oradan geçen biri yanlışla çarpıyor diye ya da yüksek işte şeyli e, volümlü bir müzik dinleyen araba yanından geçiyor diye ya da senin söylediğin gibi kedinin biri ki kedilerin ne kadar hassas bir yerden bir yere zıplayıp ne kadar yumuşak konabildiklerini biliriz. Kedi, kedi beslemiş herkes bilir. Ona dikkat etmek lazım. Peki. Ama tabii bu yani şahıs olarak araba sahiplerinin yapacağı bir şey değil bu. Alarm taktıran kişilerin takan insanlara söylemesi lazım. Çok hassas ayarlama demek gerekiyor. Peki e, burada bu şekilde bir rica ya da hafif uyarıda bulunmuş olalım. E, konut ya da iş yerlerindeki alarmlara gelelim şimdi. Evet, onlar da pek bir bağırıyorlar. Onlar da çok bağırıyorlar ben gerçi bu konuya çok güveniyorum hele şimdi günümüzde bu konuda profesyonelce çalışan firmalar var gerçekten var. ve ciddi bir güvenlik unsuru olduğunu da düşünüyorum bunun kesinlikle fakat burada da galiba şu gerekiyor Muratcığım bilmiyorum bugün ben senden daha çok konuşuyorum ne <gülüyor> sistemi gerçekten kullanmayı öğrenmek lazım evinize alarm taktırıyorsanız Evet, evinizde kedi besliyorsanız kedi ilgili odaya kapatmadan ellerimi kurmamak gerekiyor mesela kedi köpek. Bir de hayır şey yani hani şifrenizi gerçekten iyi bilmeniz herkes şifresine yine şifre konu oldu ama sahip çıkmalı ve yanlış şifre girilmemesi gerekiyor. Bir hani. kere girdiyseniz hemen de onu düzeltmek gerekiyor ki yanlışlıkla ötmesin. Peki bunları bu konuda sen ne düşünüyorsun yani son zamanlarda e, merkezi e, bir noktada buluşan e, hakikaten profesyonelce çalışan şirketler var. Doğru. Alarm sistemlerinin bir güvenlik şirketine telefon edip diyelim bir problem olduğunda uyarıyor oldukları durum benim çok beğendiğim bir durum. Hı hı. E, oysa bugün evlere takılan alarm sistemlerinin oranını bilmiyorum ama ciddi bir kısmında böyle bir merkezi arama özelliği yok. Hı hı. Senin evindekinin merkezi aradığını biliyorum. Bu iyi bir şey. Merkezi arama özelliği yoksa ve diyelim bir haftalığına e, işte tatile Gitmişse aile ve bir şekilde evin diyelim camı açık kaldı içeriye bir kuş girdi kedi girdi bir şey oldu ya da ya da hakikaten bir birisi zorladı kapıyı bir hani içeriye doğru girme şey var hiçbir işe yaramıyor alarm 15 dakika boyunca bır bır bır ötüyor sen ne diyordun nasıl ötüyordu gucu gucu gucu, ha, gucu, gucu diye ötüyor <gülüyor> ondan sonra kimse buna bakmıyor ilgilenmiyor çünkü komşular da hani hiçbir hiç olmazsa yani en azından komşulara gidip şunu söylemek lazım biz bir hafta evde yokuz ...alarmımızı kurup gidiyoruz. Alarm çalarsa lütfen polisi arayın. Evet. Yoksa çok biliyorum... ...alarmı çaldığı halde boşaltıp giden... Televizyonda çıkıyor alarm çala, çala çala gidip duvarı kırıp içeriden kamyonetle götürüp sonra 15 dakika sonra bir tane daha arabayla yeni bir işlere daha götürüp giden daha geçenlerde bir televizyonda rastladım. Şimdi bizim aslında bugün bu konuyu işlememizin en büyük nedeni hakikaten hepimizin bir anlamda e, dikkatli olması gereken nokta bu araba yaşadığımız alan ya da iş yerimizi korumak ama öbür taraftan da... E, Ha, bu yine teknolojiyle bağlantılı. Yani o merkezi sistemli ya da taktığınız alarm bir teknoloji. Değil mi? Sonuç Kesin olarak. ama ben bu yüzden değil. Benim benim başka bir motivasyonum var. Sen bitir ben de Ben sözüceğim. şunu düşünüyorum ki yani ne olursa olsun güvenlik önlemleri aldığınız zaman çok bilinçli bu e, önlemlerinizi kullanmanız gerekiyor. E, bunun altını çizmek istiyorum ben özellikle. Benim, Sen... benim motivasyonum farklı. Ben de diyorum ki Sevgili mahallemdekiler önce, sonra sevgili şehrimdekiler, sonra sevgili ülkemdekiler, sonra da herkes. Ne olur şunun kurduğunuz alarm sistemlerinin sahip olduğunuz şeyleri mal, hepimizin malı kıymetli. Hepimiz ona başkasının almasını, bozmasını, çalmasını elbette istemeyiz. Ama yaptığımız işi nasıl yapıyoruz? Buna gelip birisi saldırırsa ne işe yararı düşünerek bir sistem kuralım ki? Gece boyu çalmasın, ben rahat uyuyayım. Hakikaten 40 yılın başı alarm çaldığında da bir kalkıp bakayım bir de polisi arayayım. Her gece sekiz tane çalarsa ben polisi aramam sevgili vatandaşlarım. <gülüyor> bir de Murat şöyle bir şey oluyor biliyor musun? Arabada alarm varken çok eskiden benim de vardı. ve O alarmın sesini biliyorsun. Tabii. Ve şöyle mesela bir alarm çalınca... Bu benimki değil. Evet. Annem diyor ki mesela alarm, araba alarmı. Diyorum ki bu benimki değil. Yani bu ister istemez olan bir şey. Yani orada şimdi kim kalkacak da gidecek de falan filan şey. Ama yani hakikaten yeterince var. az çalsa, yani hakikaten gerçekten bir e, bir hırsız olduğunda, birisi girmeye çalıştığında çalsa... ...o zaman ben benim alarmım senin alarmın demem, kalkar bakarım gerekiyorsa da polisi ararım. Şu mahallede, şu sokakta alarm çalıyor diye. Peki yine ben iş yeri ve konutlara gelmek istiyorum. Burada güvenlikçi olarak diyelim. Güvenlikçi. Senin <gülüyor> önerin ne? Yani bu sistemlerin bir anlamda kullanılması. Yani daha doğrusu biraz onların reklamını yapmak istemiyorum ama gerekliliğinin altını çizmek istiyorum. Bu hakikaten endişeniz varsa herhangi. Profesyonelce olmayan gidip kendinizin bir yerlerden alıp işte camlarınızın her birini e, tek taktığınızda tek yapıştırdığınız. yapıştırdığınız açıldığında guculayan <gülüyor> <gülüyor> e, alarmlar dışında e, gerçekten hizmet alabileceğiniz bir takım yerlere başvurun diye önerim benim. Kesinlikle. E, burada her zaman söylediğimiz bir riskimizi değerlendirip ona göre hareket edelim diyoruz ya aslında burada yine aynı şey geçerli. Yani alarmın çalması alarmın ötmesi yerine. Öncelikle zaten çok bariz bir şey varsa atıyorum giriş katında oturuyor bize camımızın kilidi bozuk iten açıyor. Şimdi rüzgar da itebilir rüzgardan da açılır. Önce o camı bir düzeltelim. Gerekiyorsa oraya bir demir takalım. Ondan sonra hala bir risk olduğunu düşünüyorsak ona uygun çilik kapı onu da yetmediğini düşünüyorsak ya da alternatif başka yerlerden girişin olabileceğini düşünüyorsak bir alarm sistemi takalım. Ee, belki günün birinde gelir e, Amerika'da, e, bu Discovery kanalı var biliyorsun televizyonda. Hı hı. Amerika'dakinde geçen hafta seyretme fırsatı buldum. Şey vardı, e, it takes a thief diye hapisten çıkmış bir hırsızı çalıştırıyorlar. Bir eve veriyor yoldan geçerken gördüğü bir eve Önce evin sahibinden izin alıyorlar. Ondan sonra da e, uygun koruma, örnek, koruma önlemleri e, yerleştiriyorlar eve. Bir sonraki hafta hırsız aynı yere girmeyi deneyip, Giriyor mu giremiyor mu diye. Hmm. Ben oradayken iki tane seyrettim. Birinde hırsız girebildi. Çünkü bir sonraki hafta alarm sistemini kurmamıştı ve anahtarı kapının üzerinde bırakmıştı ev sahibi. <gülüyor> Şaka gibi değil mi? Öbürüne de giremedi. Ama orada yapılanlar içinde de görüyorum alarm sistemi ilk sıralarda yer almıyor. Anladım. Yani bir düzgün bir kapın camın penceren çelik kapın bir iki tane düzgün anahtarın kilidin olsun. Komşuların bilinçli olsun. Evet, üzerine bir alarm sistemi her zaman işe yarar. O da işin sağlaması olsun. O da işin sağlaması olsun. Evet, senin söylediğin gibi bu sağlamayı da tercih biz bir hafta evde yokken e, çaldığında polisi yollayabilecek bir yere bağlı olsun. Gelip bir baksınlar ne oluyor diye. Evet. Böylece i̇şte bu kadar. <gülüyor> bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar görüşmek üzere. E, kapınıza, bacanıza ve arabanıza iyi bakın. Güvenli günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.